Do you want kapaklarım ağrar Açmaya hiç yok mecalim Kendimi bile tanıyamıyorum artık Duygularım pare pare Herkesin ağzında yalanlar Sağım solu hep palavra Kendimi bile tanıyamıyorum artık Duygularım pare pare Duygularım masraf Uykularım aksak Tutkularım azra Sesleniyorum duymuyorsun Allah'ım Hiç durmuyorum Allah'ım Uçurumun kenarında durmam Uçuyorum mezarımda bulacağım Kendimi ederim bedenimi kurban Kurban, kurban, kurban Ödeyecek bedelini ruhlar Söz edecek geleceğin olmaz Öleceğiz nedenini bulsak Tabi gün bakar birimiz tutsak Göz kapaklarım ağır Açmaya hiç yok mecalim Kendimi bile tanıyamıyorum artık Yalanlar Sağım solum hep palavra Kendimi bile tanıyamıyorum artık Duygularım pare pare Her gece zinan oluyor bana Sayıyorum ama geçmiyor hiç zaman Umudum var hala Tüm bunlar geçecek uyanınca Bir sabah elimde yok yok yok Hiç kalan dönüştüm daha daha kötü insana Umur sayamıyorum bile artık Kalabiliyorum daha fazla risk falan Derdimden içiyorum hep derdim açmaya hiç yok mecalim kendimi bile tanıyamıyorum artık duygularım pare pare herkesin ağzında yalanlar sağım soluğum hep balavra kendimi bile tanıyamıyorum artık duygularım pare pare göz kapaklarım ağrar açmaya hiç yok mecalim kendimi bile tanıyamıyorum artık duygularım pare pare herkesin ağzında yalanlar sağım soluğum hep balavra kendimi bile tanıyamıyorum